Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdillellahu fela mudilleleh ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah ve la şerikele ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Ema ba'd feinna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiy hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Tesir dersimizde Nahl Suresinin 88. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Meaden şöyle buyuruyor. inkar edip de Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onlara yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle azapları üstüne azap ekleyeceğiz. Bu ayetin tefsirinde i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Onların azaplarına uzun hurma ağaçları gibi dişleri olan akrepler ekleriz demektir. Bunu sahip bir isinatta abdur tefsirinde İbn-i Şeybe, Hennat Züht'te, Ebu Yala Taberani tefsirinde Taberi Hakim ve El-Bas şurada be Beyhaki rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallanmadan gelen rivayette de cehennemin öyle sahilleri vardır ki orada boynları Horasan develerinin boynu gibi iri olan yılanlar ve akrepler bulunmaktadır. Bunu da Hasan isnatla taberi, tefsirinde rivayet ediyor. Tabi bu sözler şahsi görüşle söylenebilecek sözler olmadığında hükmen merfudurlar. Zaten tefsir maliyetinde geldiğinde tefsirde, kaide sahabede ihtilaf olmadığı takdirde bunlar Hükmen merfu, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiş hükmündedir. Çünkü Kur'an'ın tefsirini kimse şahsi görüşüyle yapamaz. Burada da gaybi bir bilgi, yani cehennemin ile ilgili bir bilgi veriliyor. Bunu insan şahsi bilgiyle elde edemez. Buradaki ifade, bu azabı yapacak olan, Allah Azze ve Celle'nin dilediği azabı yapacak olan yılan ve akreplerin hacminin büyüklüğünü Belirtiyor. Ubeyid bin Umer Rahimullah dedi ki, ''Cehennemde öyle kuyular vardır ki, içinde horasan develeri gibi iri yılanlar, katırlar gibi akrepler bulunmaktadır. Cehennemlikler bir şey ümit ederek o kuyulara veya sahillere geldiği zaman bu yılanlar ve akrepler yerlerinden ayrılıp onlara doğru çıkarlar. Onları dudaklarından ve derlerinden yakalayıp sokarlar.'' Bunun üzerine onların etleri soyulup ayaklarına düşer ve cehenneme doğru kaçarlar. Bunlar da arkalarından giderler ve cehennemin sıcaklığını hissettikleri zaman geri dönerek deliklerine girerler. Yine bunu da Taberi, Züüdde, Hennat ve İbni Ebi Şeybe rivayet etmişlerdir. 89. Ayet O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için de bir müjde olarak indirdik. Evet, hitap Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a her ümmete birer şahit, kendi içlerinden, kendi aralarından bir şahit, ya Nebilerden ya Peygamberlerden, Resullerden birer şahit o gün getirilecek. Hepsine, umumen, bütün insanlara da Nebi Aleyhisselatü Vesselam getirilecek ve burada yine kitabın Kur'an-ı Kerim'in vahyin her şeyin açıklamasını içerdiği bildiriliyor. Mücahit dedi ki Kur'an emredilen ve yasaklanan her şeyin açıklamasını içermektedir. 90. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, münkeri ve taşkınlığı da yasaklar. O Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. i̇bn Abbas radiyalarına şöyle tefsir etmiştir. Bil-adli ifadesi, adalet, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına şahitlik etmektir. Yani Allah'ın adaleti emretmesi, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına şahitlik etmeyi e, emretmesidir. Ve ihsan Emrettiği ve yasakladığı konularda, zorlukta ve kolaylıkta, isteksiz hallerde ve dinç hallerde Allah için itaatte sabretmek ki bu da farzları yerine getirmek demektir. Yani Allah, la ilahe illallah şahitliğini yapmayı, farzları yerine getirmeyi emreder. Ve ita izil zil kurba, akrabalara yardım etmek, akrabalık bağından dolayı akrabayı Allah'ın emrettiği şekilde haklarını vermektir. Vel fahşâ Çirkin işler ile kastedilen zinadır. Ve münkeri, münker ile kastedilen edilen şirktir. Vel bagyi, taşkınlık ile kastedilen edilen kibir ve zulümdür. Katade dedi ki, Rahimullah cahili halkının kendisiyle amel edip tazim ederek korktukları ne kadar güzel ahlak varsa mutlaka Allah onu emretmiştir. Yine onların birbirlerine ayıpladıkları kötü şeylerde mutlaka Allah yasaklanmıştır. Daha da ileri giderek kötü ahlak ve kötü sözleri de yasaklanmıştır. 91. Amutlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek bilir. Cübeyr bin Mutim radiyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü şöyle buyurduğunu bildiriyor. İslam'da halif, yani cahiliye döneminde Arap kabileleri arasında başkalarına baskı yapmak amacıyla yapılan yardımlaşma akdi, hizipçilik yoktur. Ancak İslam Cahiliye devrinde mazluma yardım amacıyla yapılan hilful fudul gibi aitleşmeleri kuvvetlendirmiştir. Bunu Müslim, İbn İbar, Hakim, Ahmet, Ebu Davud, Taberani, Ebu Ya'la ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Mücahid dedi ki ayetin anlamı yeminlerinizi Allah'ı kefil göstererek sağlamlaştırdıktan sonra bozmayın demektir. Abdullah bin Amr radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir antlaşmalı kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 40 senelik mesafeden duyulur. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani bu anlaşmada ayetin kapsamına dahil zimmilerle zimmet anlaşmaz. Mesela bir yer fethedildiği zaman, savaş yapıldığı zaman, işte düşmana galip gelindiği zaman onlara yapılan bazı teklifler vardır. Ya Müslüman olmaları... Ya kendi dinlerinde kalmakla beraber Müslüman devlete vergi vermeleri, bu takdirde onların canlarının, mallarının koruması, dini ibadetleri hakkındaki güvenlikleri İslam devletinin üzerinedir. Veyahut da öldürülmeleri. Kitab ehline böyle bir teklif sunulur. Ya Müslüman olurlar veya olmazlar, vergi verirler. Eğer bunu da kabul etmezlerse, zimmet hakkında kabul etmezse o zaman öldürülürler. Veya köle edinilirler. Burada böyle bir anlaşma yapılınca yani Müslümanlardan herhangi birisi bir kafire eman verirse bu da buna dahil. Eman veriyor işte ülkesine davet ediyor veya ortamına davet ediyor. Bu benim emanımda benim güvencemdedir diyor. Bunu diğer Müslümanlardan birisi bozsa hepsi bunda vebale ortak olurlar. Yani onun koruması Müslümanların üzerine aittir. Bunu yapan kişi için bu tehdit vardır olmuştur. Ayşe radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz vefakarlık imandandır. Yani ahdi korumak, verilen sözleri e, tutmak imandandır. Bunun zıttı zaten e, nifaktan sayılıyor. Söz verip de sözünde durmamak, ahdettiğinde ahdini yerine getirmemek. 92. ayet Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet günde mutlaka size açıklayacaktır. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a Erba min ümmetin kavli daha çok topluluk demektir. Katade dedi ki eğer kadının ipini iyice eğirdikten sonra geri bozduğunu görürseniz bu ne kadar ahmak biri dersiniz. Yani yani e Ağırşak ve kirmen denilen aletler vardır. Eskiler e, yün eğirerek e, bunlarla, yani bu zaman alır bayağı, yün böyle e, topaçla sardırılır, böyle e, dört parçalı bir değneklerin ucunda. Bunlar döne döne e, o yünü çevire çevire ip haline getirirler. Şimdi bir kadın böyle ip haline getiriyor, sonra bunu çözüp dağıtıyorsa siz ona ahmak dersiniz diyor katade.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 Allah'a söz verdikleri halde aldatmış olurlardı. allah Teala onların bu hallerini, ipliğini iyice erdikten sonra onu tekrar çözen kadının haline benzetmiş ve Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı başkalarına yaranmak için bozmamalarını emretmiştir. 93. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yol ayletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Evet, ihtilafa dair, yani insanların genel olarak ihtilafına dair, sonra e, iman edenlerin ihtilafı, kitabehli ehli olanlarla işte Müslümanların ihtilafı, sonra Müslümanların kendi içerisindeki ihtilafı, sapıklık, bidat ehliyle sünnet ehli olanların ihtilafı, bunlara dair ayrıntıları e, bizden olmayanlar, Kitabının girişinde, ihtilafla ilgili bölümde genişçe açıkladık. O yüzden burada ayrıntıya girmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle insanları ihtilaf etmeleri için yaratmıştır. İhtilaf edecekler, böylece hakta tabi olanla haktan yüz çeviren belli olsun. Herkes layığına göre Allah katında karşını bulsun diye. 94. Yeminlerinizi aranızda hiyanete araç edinmeyin. Aksi halde sebat etmişken ayağınız kayar da Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğü tadarsınız ve sizin için en büyük bir azap vardır. Kata deraymolla, beyne beynekum kavli, aranızda hıyanet demektir. Abdullah bin Amr radıyallahu Nebi aleyhisselatü şöyle buyurduğunu bildiriyor. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, ana babaya isyan etmek, cana kıymak ve yalan yere yemin etmektir. Bukhari rivayet etmiştir i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Görüşün nedir, ne dersin gibi sözlerden sakının. Sizden öncekiler görüşün nedir, ne dersin gibi sözlerle helak oldular. Hiçbir şeyi diğer bir şeyle kıyaslamayın. Sonra sebat etmişken ayağınız kaya. Size bilmediğiniz bir şey sorulduğu zaman bilmiyorum deyin. Bu da ilmin üçte biridir. Bunu Taberani, Zemmül Kelam'da Herevi, Hasan İsnad rivayet etmişlerdir. Yani İbn-i olan meselelerde özellikle Allah'ın dini hakkında işte senin görüşün ne, falanın görüşün ne, filanın görüşüne bu gibi reylerle, şahsi görüşle, şahsi kanaatlerle hareket edilmesini yasaklamış. Hakeza e, kıyas yapmayı da e, yasaklanmıştır. Çünkü şeriat bundan yasaklıyor. E, bunun kişinin ayağının kaymasına bir sebep olduğunu ve bu ayette belirtildiği gibi sebat ettikten sonra ayakların kayması e, misaliyle anlatıyor. Kişi demek ki bilmediği bir şey sorduğu zaman, yani bilmedi demek ne demek? E, o konuda işte yorum yapmayı bilmediği, görüş belirtmeyi bilmediği demek değil. Allah'tan ve Rasulü'nden bir delil bilmediği bir konuda susması, bilmiyorum demesi gerekir. At-ı Allah'tan bir adam İbn-i Abbas radiyalarına gelerek görüşünü sordu. O da dedi ki, görüşümle bir söz söyleyip ayağımın sabit olduktan sonra kaymasından korkarım. Yine bunu da Herevi zemül Kelam'da Hasen Biri rivayet etmiştir. Bu sahabelerin bu sözlerine dikkat edin. Yani ilki İbn-i bu da i̇bn Abbas radiyalanmadan. Her ikisi de kıyas ve rey hakkında bu ayette geçen ifadeyi kullanıyorlar. Yani sebat ettikten sonra ayakların kaymaz. Buna sebep olan şeylerden birisi görüşler, kıyas gibi şeylerdir. Mesruh Raymullah şöyle demiştir. Doğrusu ben kıyas yapıp da ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyorum. Bunu da sayı der mi? Camide İbn Abdilber El Fakih ve Mütefekkih'te Hatibül Bağdadi, Taberani ve Zemül Kelam'da Herevi rivayet etmişlerdir. 95 Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin. Şayet anlayan kimseler iseniz, şüphesiz Allah katından olan sizin için daha hayırlıdır. Hasan el Basri rahimallahu dedi ki: "Allah'tan kork ki insanlardan olan korkuna Allah kafi gelir." İnsanların elinde bulunanı Allah Azze ve Celle'nin elinde olandan daha fazla güvenmen muhakkak ki yakinin zayıflığındandır. Evet, bu züht olarak da tarif ediliyor. Yani zühtün tanımı Allah'ın katında bulunanlara insanların elinde olandan daha fazla güvenmektir şeklinde yapılıyor Selef tarafından. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle'nin katında cennet, cehennem. Onun nimetleri ve azabı insanların elinde olan da İnsanların sana ulaştıracağı iyilikler, menfaatler ile onların sana ulaştıracağı kötülükler, tuzaklar, azaplar, eziyetler neyse artık. işte e, bu hayat sahnesinde kişi Allah Azze ve Celle katındakileri düşünsün, onun vaat ettiği nimetleri ve tehdit ettiği azapları düşünsün, buna göre Allah'a kulluğu e, yerine getirsin. İnsanlardan gelecek bir menfaat veya e, bir eziyet sebebiyle Allah kulluktan yüz çevirmesin. 96 Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Yunus bin Meysara ve Ebu Müslim el Havlani rahimeullah dediler ki dünyada zahitlik helali haram yapmak veya malı zayi etmek değildir. Lakin asıl zahitlik Allah'ın elindekilere kendi elindekilerden daha fazla güvenmen, musibete uğradığındaki tavrın ile musibete uğramadığın zamandaki tavrının eşit olması ve haklı olarak yerilmen ile övülmeni eşit görmendir. Yani seni birisi haklı gerekçelerle yerse yine haklı gerekçelerle de olsa övse bu ikisinin sende bir değişiklik yapmaması aynı şekilde karşılamandır. Yine musibete uğradığın zamandaki tavrın, yani buradaki e, sabrın, o durumdaki dur, e, halin aynı musibete uğramadığın zamanlardaki gibi olmalı. Yani bu musibet, sana uğrayan musibet seni bir değişikliğe, çöküntüye, depresyona sürüklememeli. Zühtü böyle tarif etmişlerdir. 97. Erkek veya kadın... Mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Evet, Allah Azze ve Celle bu ayette e, müthiş bir vaat, müthiş bir rahatlatıcı e, vaatte bulunuyor. Erkek veya kadın mümin. Yani ee, ilk önce iman etmiş olmak lazım. Yani Allah Azze ve Celle'ye sahih bir iman ile sahih bir akide ile iman etmiş olmak lazım. Bu haldeyken kim salih amel işlerse yani salih amel e, bidatten ve şirkten uzak ameldir. Allah'a ortak koşulmayan, peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba edilen ameldir. Yani delile dayalı ve Allah'a ortak koşulmayan yani o amelde ihlasın gözetildiği ameldir. Allah'tan gayrısının ortak edilmediği ameldir. Böyle bir amelde bulunursa Allah ona hem dünyada güzel bir hayat vaat ediyor, hem de ahirette kat kat fazlasıyla karşılık vereceğini, ecir, sevap vereceğini bildiriyor. Bu şu demek, kişi salih amel işlediğini iddia ettiği halde dünya hayatında sıkıntılara uğruyor. Başlangıçta mesela imtihan gereği, mesela kim Allah'tan sakınırsa ona ummadığı yerden rızık veririz ve beklemedi kapılar açarız diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Diğer bir ayette, talak 3-4 ayetlerinde de var bu müjde. Fakat görüyoruz ki 2 -3, evet. Görüyoruz ki Allah'a itaat eden kimse işin başında imtihan ediliyor. Bunu ifade eden ayetler de var. Bakara suresinde, Ankebut suresinde. İşte iman edip de e, hiçbir musibete uğratılmadan böyle rahat bırakılacağınız mı sandınız? Sizden öncekilerin başlarına gelenler aynen sizin de başınıza gelmeden bırakılacak değilsiniz diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Bunlar olacak. Demek ki bunun bir imtihan süreci var. İman ettiği zaman kişi sahih imanı elde etme, sahih hakideyi elde etme süreci içerisinde bu imtihanlarla karşılaşır. Sebat ederse imanı elde eder. Yani salih amelin sende faydalı olabilmesi için, dünyada rahat, huzurlu bir hayat sürebilmen için imanın sahih bir iman seviyesine gelmesi lazım. Ameller imandandır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kitap ve sünnet buna delalet ediyor. Yani salih amellerin imandan olduğuna dair delilleri biz biliyoruz. bize iman tanımlarken dil ile, kalp ile, ve azalarına tasdik. Yani bunların hepsi iman. İşin başında imanın, imana girişin ilk aşaması biliyorsunuz La İlahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerine şahitliktir. Bu sözü şahitliğini yaparken kişi mesela kalbinde bu söz olmalı. Yani Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Yani ibadeti Allah'tan başka hak eden hiçbir şey yoktur. Sadece Allah vardır. La İlahe buna da ediyor. O halde hangi ibadet olursa olsun, benim secdem, namazım, duam, adağım, bunların hepsi, orucum, bunların hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. La İlahe manası bu. Kalpte bu yer edecek. Kalpte başka ilahlar varken kişi La İlahe İllallah dediğinde bir tezat, şuzuz var, yalan var. Yani kişi la ilahe illallah dediğinde kalbinde başka şeyler varsa bu yalan söylüyor. Ameli, eğer kalbi doğru, dili bunu doğrulamış, tasdiklemiş, ameli de bunu doğruluyorsa imanı elde etmiş oluyor, imana giriş yapmış oluyor. Sonra amellerle imanı artıyor bunun zamanla. Fakat kalp tamam, Allah'tan başka ibadete layıkat ilah yok diyor, dil bunu tasdik ediyor fakat azalarında, Buna muhalefet var. Mesela la ilahe illallah diyor, oturuyor medet ya falanca diyor, şefaat ya Resulullah diyor, ibadet başkalarına yönleniyor. Bu da işte bir nevi münafıklıktır. Yani hem la ilahe illallah diyorsun, ibadeti hak eden sadece Allah Azze ve Celle'dir. Dua bir ibadettir, bunu sadece Allah hak eder, başkasına yapılmaz. Secde bir ibadettir, bu sadece Allah'adır. Yani bir peygamber dahi olsa ben peygambere secde edemem. Secde sadece Allah'ın hakkıdır. Aynı şekilde duada sadece Allah'ın hakkıdır. Yalvarma sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına bu seslenişler yapıldığı zaman mededey falanca dendiği zaman kişi Allah'a ortak koşmaktadır. İmana giriş söz konusu olmamıştır. Bu kimse hala şirktedir. Veya işte mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine diyata gelen bazı kimseleri reddettiği gibi 10 kişi geliyor bir işlerinden Dokuz tanesinde yok, bir tanesinde muska ısılı. Dokuz tanesinin biatını alıyor, bir tanesine hiç yüz vermiyor. Biatını da kabul etmiyor, elini uzatmıyor. E Allah'ın Resulü, o da bize uzak diyarlardan, bizimle beraber sana geldi biat etmeye. O diyor, boynunda o muska olduğu sürece bir müşriktir, onun biatını almam diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu neden? Çünkü imanı sahih olmayacak. Buna rağmen alsa, kabul etse biatını alsa, o münafık olarak... Yani la ilahe illallah dediği halde diğer taraftan şirk koşarak buna devam eder. Bu sebeple ilk başta tevhid ile birlikte imanın sahih olarak gerçekleşmesi. Ondan sonra ayetteki bildirilen müjdeye erişmek için salih amel işlerse. Şimdi Allah azze ve celle burada elbette vaadinden dönmez. Kişi salih amel işlerse, sahip bir imana sahip olan kişi, akidesinde bozukluk olmayan bir kimse, erkek veya kadın mümin, salih amel işlerse ne diyor? Onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Allah, Allah'ın bu kesin. Ama dikkat edin, o salih amelin işlenmesinin bir süreci var. Yani sen, Kitaba ve sünnete, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaya kalktığın zaman elbette bidat ehli olan, şirkehli olan, Allah'ın ve Resulü'nün düşmanı olan kimselerden, şeytandan, şeytanın e, uydusu olmuş kimselerden bir takım eziyetlere muhatap olacaksın. Allah Azze ve Celle'nin kevni bir takdiri bu. O ameli işlerken güzel hayat yaşatırız demiyor Allah Azze ve Celle. İşlerse, yani o ameli salih olarak bitirirse. Ameli işlerken demek ki salih ameli işlerken kişi kitaba ve sünnete uygun olan ameli sadece Allah'a halis kılarak işlerken bir eziyetlere e, muhatap olabilir. Daha başka ayetler bunlara haber veriyor. Ne için bu? İmtihanın gerçekleşmesi için. Sebat'ın hak yolda, hak hususunda, salih amel Sebat'ın gerçekleşmesi için. Bu dıştaki unsurlar. Yani mesela sen... E, Peygamber aleyhisselatü sünnetine uymak istersin şekle birileri sana kaba kuvvet uygulayarak bundan alıkoyabilir. Bu zahiren eda edilmesiyle ilgili meseleler. Kişi bununla yine sebat etmeli. Taiz vermeyecek. İşte ben e, namazı sünnete göre kıldım diye babam beni dövdü. Annem beni reddetti. Camiden beni kovdular. Yok işte sakalımı zorla kestiler falan filan. Bunlara katlanmak zorundadır. O salih amelin gerçekleşebilmesi. Gerçekten sebat edenlerle Topuklar üzerinde geri dönenin birbirinden ayırt edilmesi için kişi bunlarda imtihanda sabretmek, sebat etmek zorundadır. Bunlar bahane gösteremez. Yani işte ben e, kitabın ve sünnetin emrettiği şu farzı veya nafile bile olsa, sünnet bile olsa, şu sünneti yerine getirdiğimden dolayı beni falanca dövüyor, falanca hapse atıyor, falanca işten koyuyor, falanca işte annem babam evden koyuyor falan filan. Bunlar asla maziret değildir. Bilakis burada sabredeceksin imanın gereği neyse bunu yapacaksın ki sen bunu ispat ettiğin zaman Allah Azze ve Celle'nin şu vaadi gelecek. Dedik ki bu sadece zahiri kısmı. Ameller bu zahiri kısımdan ibaret değil. Nice böyle çile çeken ve kitabı ve sünnete ittibada sebat eden kimseler vardır ki iç alemlerinde çürüktürler. İç alemlerindeki isad olmuşluk sebebiyle yani iman ve akide konusundaki pürüzler sebebiyle yaptığı ameller düzgün ameller olsa dahi bundan dolayı onların eziyetleri, musibetleri bir türlü bitmez. Mesela siz şunu düşünebilirsiniz. Bugün Kudüs gündeme geldi. Filistin. Yahu bunlar elbette Yahudilerden daha doğru bir din üzerindeler. Ama nasıl olur da Yahudiler bunlara galip gelir? Cevap basit. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu, sahabelerinin içinde bulunduğu, Bedir ashabının çoğunun içerisinde bulunduğu ordu Uhud'da yenilgiye uğramıştır. Kimler tarafından yenilgiye uğratılmış? Akideleri beş para etmez müşrikler tarafından. Hangi sebeple? Bunun sebeplerini biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işin başında bir muhalefet, bir itiraz, sonra sözünü dinlememe, Sünneti yerine getirmeme. Bunun sebebiyle o zaman yeryüzündeki en hayırlı topluluk, yeryüzündeki en şerli topluluk tarafından yenilgi uğratılmıştı. Allah böyle imtihan eder. Hangi sebeple bakın? Bunlar savaştan mı kaçtılar? Hayır, savaştan kaçmadılar. Çıktılar cepheye fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itibayı yerine getirmediler. Bir zaafa düştüler. Aynı şekilde Kudüs'teki veya Müslümanların çeşitli beldelerindeki yerlerde ee, vaziyet budur. İnsanların e, kitabı ve sünnete gerektiği gibi sarılmamaları. Gerektiği gibi sarılmamak derken ameller, salih amelin iki tane şartı vardır. Birisi sadece Allah Azze ve Celle'nin veçinin arz edilerek yapılmaz. Yani ihlas dediğimiz şart. İkincisi sünnete ittibadır. Biz az önce örnek verirken dedik ki zahiri şartı yani sünnete ittibadan bahsettik. Kişi zahiren sünnete ittibayı çok güzel yapabilir. Bu yolda eziyete uğrayabilir. Sarığını sarar, sakalını bırakır, namazını sünnete göre <gülüyor> kılar. Bundan dolayı eziyete uğrayabilir. Ve bu eziyeti bazen ömür boyu da bitmeyebilir. Ömür boyu hapis cezası da alabilir. Hangi sebeple? Bunun araştırılması lazım. İnsanın nefsine dönüp bunu yoklaması lazım. Bu bir gün bitecek, bitmeli yani. Allah'ın şu dünyada da gerçekleşmeli. Bu neden gerçekleşmez? Allah vaadinden dönmeyeceğine göre, Bizim o salih amel kavramında, şartlarında eksiklik göstermemizden. Dedik ki salih amelin tamamlanması lazım. Nedir bunun tamamlanması? Zahirdeki hariç, kalbi boyutu amele başlarken Allah'tan gayrının devreden çıkarılması. Başkasının memnuniyetinin devreden çıkarılması. Yani başlangıçta daha amele... Yapmadan önce, işlemeden önce niyet ettiğin sırada niyetinin ihlas üzere olmaz. Sadece Allah'ın veçinin dilenmesi. Yani ben şunu yapayım bana kahraman desinler, ben bunu yapayım bak ne kadar sebatkar desinler, ne kadar ilimli, ne kadar işte mücahit, ne kadar e, cömert desinler. Bunların hepsinden sıyrılması lazım. Niyetin ihlas üzere gerçekleşmesi lazım. Sonra amelin icrası esnasında ihlasın korunması gerekir. Çünkü e, ihlaslı bir niyetle başlanmış nice amel vardır ki amelin cereyanı esnasında ameli işlerken kişinin kalbine batıl düşünceler, rüya nifak gibi düşünceler gelerek o amelin iptal olmasına sebebiyet verir, verebilir. Amelin seyri esnasında korunması lazım. Ameli tamamladın, Allah'ın izniyle işte niyetinde ihlası korudun, seyri esnasında ihlası korudun, yine sünnete ittiba ederek yaptın bunu. Her şey bitmiş değil. Henüz her şey bitmiş değil. Amel bittikten sonra da yine korunması gerekiyor. Sum'a, duyurma, yani rüya e, riski o amel bittikten sonra bitmiş değildir. Sen 10 sene önce yaptığın ihlaslı bir ameli 10 sene sonra dile getirip bundan dolayı insanlara övündüğünde Allah'ın gizlediği, belki de gizli tuttuğu bir şeyi e, sana özel nimetlerle ahiret gününde senin unut senin bile unuttuğun falanca amelden dolayı sana şu ecir diyecek bir şeye saklamışken sen bunu insanlar nezdinde ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar Allah katında yüce olduğunu ima ettirmek için ortaya çıkarıp koyduğunda 10 sene önce yaptığın ameli bile ifsat etmiş olabilirsin. Bu sebeple salih amelin korunması işin başında amel Edilirken cereyanı esnasında ve bittikten sonra da devam etmelidir. Bu sebeple salih amel işleyen bir kimse bu ihlası ve sünnete ittibayı muhafaza ettiği takdirde işin başında imtihan gereği bazı musibetlere uğrasa dahi er ya da geç Allah onu mutlaka düzlüğe çıkarır. Dünyada da, ahiret hayatında da. İş ki bunu koruyabilesin. Burada bir bozukluk varsa, evet dünyada işlerin yolunda gitmeyebilir. Allah vadinden dönmez. İşlerin yolunda gitmemesi, bazı musibetlere uğramak da aslında iyi bir alamettir. Niye? Çünkü bu temizliktir. Müminin dünyada olduğu sürece başından eksik, bela eksik olmaz, musibet eksik olmaz buyuruluyor. Neden? Amellerinde çünkü kusurlar vardır. Yani bundan kimse kolay kolay korunamaz. Hevanın bulaşmasından kimse kolay kolay korunamaz. Bu sebeple Allah bazı musibetlere, bazı hastalıklara uğratır ki ahirete kalmasın dünyadayken bunlar birer temizlik olsun, kefaret olsun. Allah'ın uzuna çıktığında Allah sana ecrini bol bol karşılık olarak verir. Fakat istidraç ehlini de yine kitabında Allah Azze ve Celle zikretmiş, derece derece saptırmaktan bahsetmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunun nasıl olduğunu beyan etmiştir. Kafir ve nifak üzeri olan kimselerin dünyada Allah'a isyan etmelerine rağmen onlara Allah bol bol imkanlar verir. İsyan eder, mesela kumar oynar kazanır. Faiz alır, bir mümin faiz aldığından dolayı evi barkı hepsini kaybederken, kumar oynadığında evi barkı her şeyi kaybederken bir münafık veya kafir bir kimse dünyası dört köşe oluyor, e, yani alabildiğine öne açılıyor. Allah Azze ve Celle böylelerini e, mühürlemiş demektir yani. Derece derece saptırıyor. Ama onları asıl yakalayacağı andan dolayı da tehdit ediyor kitabında. Bu sebeple pek çok kafire dünyada bazı imkanlar verilir. Mesela şu an genel olarak İslam coğrafyasındaki Müslümanlar kafirler, zındıklar, münafıklar tarafından baskı altındadır. E, zayıf düşürülmüşlerdir. İmkanlar onlardadır, zenginler onlar onlardır. İmkan sahipleri, silah sahipleri, güç sahipleri onlardır. Allah onların da dereceye derece saptırmak için, onların Allah'a tövbe edip e, dönüş yapmalarını engellemek için veya Allah kadında bir alacakları olmasın diye bunu yapar. i̇bn Mesud radıyallahu anh Beyhakim'in şuhab İman'daki rivayetinde Allah mümin bir kimseyi, yani hayatında musibete uğrattığı gibi müminin ölümü alnı terleyerek olur, sıkıntılı ne için bu? Mümin çünkü dünyada işlediklerinden dolayı yani kötülük olarak işlediklerinden dolayı en ufak bir kusuru dahi dünyadayken çeksin de Allah Azze ve Celle'nin huzuruna tertemiz çıksın diyedir. Mü, e, kafirin ruhu ise rahat alınır. Yani mümindeki sıkıntı onda görülmez ölüm anında. Bunun sebebi de kafirin yaptığı iyiliklerdir. Dünyada iyilikler işlemiştir. Allah etti yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada verir nimet olarak en sonunda ölüm anında bu rahatlığı verir ki ahirette onun Allah Azze ve Celle'den alacağı hiçbir şey kalmaz sen bunu yaptın iyiliği yaptın dünyada karşını aldın işte evladına iyi davrandım falanca dola iyi davrandım falanca ihtiyarın elinden tuttum falan filan bunların hepsini Allah Azze ve Celle dünyadayken karşımı verir ki ahirette alacak kalmasın diye evet İbn Abbas radıyallahu bu ayeti tefsir ederken, burada kanaat kastedilmektedir diyor. Resulullah ve Sallam şöyle derdi. ''Allah'ım bana vermiş olduğun rızıkla beni kanaatkar ve bu rızkı da bana bereketli kıl. Giden her şeyimin yerine de bana daha hayırlı olanını ver.'' Bunu Hakim ve İbn-i Uzey rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu yine ayetin tefsiriyle ilgili şöyle diyor. ''Güzel bir hayat, dünya hayatındaki helal rızıktır.'' Bu şekilde kişi Rabbine kavuşursa, Rabbi onu işlediği amelden daha güzel bir şekilde mükafatlandırır. Enesli Maik Radyalan'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Allah müminin hiçbir iyiliğini zayi etmez. Ona dünyada verdiği gibi ahirette de karşılık verir. Kafire ise dünyada Allah için yaptığı iyilikleri yedirir ki ahirete kalmaz. Böylece onun ahirette alacağı bir karşılık olmaz. Bunu müslim rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhadan da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İslam'a hidayet edilip geçimi kendisine yetecek kadar kılınan ve Allah tarafından buna kanaatkar kılınan kişi kurtuluşa ermiştir. Bunu Müslim, Ahmet, Tirmiz ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. 98. ayet. Kur'an okunduğu zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraata ne önce Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Olmuş şeytandan Allah'a sığınırım derdi. Bunu Abdurrezzak ve el-Efsat'ta İbnül Münzir Hasem'li isnatla rivayet etmişlerdir. Şimdi bu Eûzu istiâze'nin e, bazı hükümler var. Yani kişi Kur'an-ı Kerim'e sure başından başlayacaksa Tevbe Suresi hariç e, yani Besmele ile başlayan o surelere başlayacak olursa Eûz'u çekerek başlar. Eğer e, surenin ortasından, işte ikinci sayfasından veya bir ayet okuyacak o zaman sadece Eûzübillahimineşşeytanirracim der. Yani istiaze budur. Besmele tekrar okuması gerekmez. Sadece Eûz'u çeker. Ebu Said el-Hudir radıyallahu anh, diğer rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına kalktığı zaman tekbir alır sonra şöyle derdi Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. İsmin mübarek ve yücedir. Senden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Yani Subhaneke diye bildiğimiz duayı yapardı. Sonra üç defa Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur der. Sonra üç defa Allah en büyük der. der. Sonra şöyle derdi. Kovulmuş şeytandan vesvesesinden, ayartmasından ve büyüsünden her şeyi işten ve bilen Allah'a sığınırım. yani eûzu billahi semî'il alîmi racim min hemzihi ve nefhihi ve neftih derdi bunu Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmişlerdir namazda da böyle evet dedik ki istazen bazı hükümleri var bir tanesini zikrettik Kur'an-ı Kerim kıraatı hakkında birden namazdaki hükümleri var işte namaza ilk başlangıçta istiftah duası dediğimiz veya iftitah duası dediğimiz subhaneke veya işte vecretü veçiyerillezi duasını yaptıktan sonra Kur'an kıraatine başlamadan önce, Fatiha suresine başlamadan önce euzu çekilir. Ya şu lafızla çekilir veya diğer euzu billahi racim lafzıla çekilir. Sonra besmele, sonra elhamdülillahi rabbil alemin diye başlanır. Fatiha'dan sonra Zamm-ı sure okurken sadece besmele yeterlidir. Yani her sure başında besmele gerekmez. İkinci rekate kalkıldığında da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti hiç duraklamadan, Ebu Rere'den Müslim'in rivayetinde hiç duraklamadan, yani hiç susmadan direkt ''Elhamdülillahi Rabbil Alimin'' diye devam ederdi diyor yani onda besmele de yok başında ikinci rekattayken üçüncü rekat, dörüncü rekat, herkeza böyle buralarda tekrar eûzü ve besmele okunmasına gerek yoktur çünkü o Kur'an kıraati devam ediyor kişi namazda olduğu için yani bir beşeri kelam araya girmediği için yeniden eûzü veya besmele çekilmesine gerek kalmamıştır namazdan sonra olan şeylerde ise mesela Kur'an okuyorsun Kur'an okudun esnada hanıma seslenin bana bir su ver döndün orada tekrar evuzu billahi racim diye dönmek gerekir. Çünkü araya beşer kelamı girdi. Tekrar Allah'ın kelamına döneceksin. O zaman bu işte ayetin gereği Kur'an okuyacağın zaman Allah'sın şeytandan diye o zaman evuzu evuzu çekmek gerekir. Evet 99. ayet gerçek şu ki İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun bir hakimiyeti yoktur. Yani kovulmuş olan şeytanın hakimiyeti yoktur. Kimlerin üzerinde iman edip de sadece Rablerine tevekkül eden. Sufyane Sevrî dedi ki şeytanın iman edip Rablerine tevekkül eden kimseleri affedilmeyecek bir günaha götürme hakimiyeti yoktur. Ha bunlar hiç günah düşmez değil demek ki. Günah düşerler ama affedilmeyecek bir günaha e, götürme hakimiyeti yoktur. Bu da nedir? Şirk bir taraftan şirk üzerine ölmedikçe şirklende tevbe söz konusudur. Ama tevbe etmeden giderse o affedilmez. Burada da kastedilen o. Veya adam öldürme. Adam öldürme de affedilmeyecek bir günahtır. Müslüman öldürme. Allah ola ki affetse bile Burada bir kul hakkı vardır ve senden alacaklı olan kişiyi öldürdün. Yani bu Allah seni onunla e, hesaplaştırmadıkça Allah'ın affetmesi söz konusu değil. Bu sebeple adam öldürmek farklı bir konu. E, bu sadece birer örnek tabii. Yine bidat de böyledir. Yani bidat neden affedilmez? Çünkü bidat işleyen bir kimse bidatini savunup onu güzel gördüğü sürece ondan asla tevbe etmez. Tevbe etmediği için de bağışlanılmaz. Yüzüncü ayet, onun hakimiyeti yani iblisin, şeytanın hakimiyeti ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır. Mücahit dedi ki Rahimullah, şeytanın hakimiyeti onu dost edinip ona itaat eden ve alemlerin Rabbi ile eşit kılanlar üzerinedir. Katade dedi ki, şeytanın hakimiyeti ona itaat edip ona kulluk edenlerin üzerinedir.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 Mücahit dedi ki bir ayeti kaldırıp yerine başka bir ayet indirdiğimiz zaman demektir. Yani nesih olduğu zaman. Kata dedi ki bu ayet herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak. Bakara 106 ayeti gibidir demiştir. İbn-i dedi ki müşrikler sen bir iftiracısın bir şey getiriyorsun sonra onu zıt başka bir şey ile değiştiriyorsun. Başka bir şey daha ona zıt bir şey daha getiriyorsun dediler. Ki bu da e, Bakara Suresi 143-144 ayetlerinde e, misali verilen bir durumdur kıblenin tahvili meselesinde. işte hem önce Yahudiler mesela Müslümanlar kendi kıblelerine döndüğü için Beytülmaktis tarafına. Bundan dolayı hoşnut oluyordu el kitap. E, sonra bu değiştirilip de Kabe yönüne dön emri gelince işte dün böyle bugün böyle diyerek çeşitli davavereler yaptılar. Bu müşrikler de tuttu. Müşrikler bununla Müslümanları kafasını bulandırmaya çalıştılar. Allah Azze ve Celle bunun gerekçesini şöyle açıklıyor. Bunu sırf sana gerçekten ittiba eden, sebat eden kimselerle topuklar üzerinde geri dönenleri ayırt edelim diye yaptık diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Burada da buna benzer bir ifade var. 102. ki onu ruhul kudüs, iman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için... Rabbin katından hak olarak indirdi. 103. Şüphesiz biz onların bunu ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu apaçık Arapçadır. Mücahit dedi ki Kureyşliler Muhammed'e Kur'an'ı Tevrat ve İncil'i bilen Abd İbnül Hadrami öğretiyor deyince Allah Teala bu ayeti indirdi. Abd İbnül Hadrami ise Rumca konuşuyordu. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu ondan öğrenmiş olmasına imkan yoktu. Bu konuda ee, pek çok rivayetler var. Uzun kıssalar var. Yani bu Abdü İbnül Hadrami veya bir başkası hakkında. Fakat bunların tamamı zayıf rivayetler olduğu için biz kitaba sadece mücahidden sayı olarak gelen e, bu rivayeti aldık. Yoksa siyer kitaplarında görmek isteyenler görebilir. Bu meseleyle ilgili rivayetleri de zikredilmekte. Fakat dediğimiz gibi bunlar arasında sayıh olanı yok. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Nahil Suresi 104. ayeti İman edenler iftira ederler. Başlığıyla devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve lehamdik ve eşhedenle ilahe illan tevateke la şerifelek ve estağfurke ve tubileyke. Allah'a emanet olun.